Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Müslüman bir erkek, Hristiyan bir bayanla evlenebilir mi? Evet, Müslüman bir erkek, Hristiyan ve Yahudi olduğunu söyleyen bir kadınla evlenebilir. Nikah geçerlidir. Müslüman, yalnız müşrik bir kadınla evlenemez. Bu hususta ayet var. Bakara Suresi 221. ayette Rabbimiz Ey iman edenler! Allah'a ortak ortak koşan kadınlarla Onlarla iman etmedikçe evlenmeyin. Ancak Yahudi ve Hristiyanlarla evlenebileceğimiz hakkında da şöyle bir ayet var. Maide suresi 5. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınları mehirlerini verip nikahlayınız. Onlar size helaldir. Bununla birlikte Müslüman bir kadının Müslüman olmayanla evlenmesi ise kesinlikle caiz değildir. Bu hususta haram olduğuna dair icma vardır. Bu yine Bakara suresi 221. ayette ifade edilmektedir. Müşrik erkeklerle iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikahlamayın buyurulmaktadır. O halde kardeşim, Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki bir Müslüman Hristiyan ve Yahudi olan bir kadınla evlenebilir. Bu caizdir. Ancak asıl amaç onun Müslüman olması amacı olmalıdır. Yani nihayetinde onun iman edeceğini düşünerek evlilik yapılmalıdır. Aksi halde ölünceye kadar Hristiyan olarak devam edecek ya da Yahudi olarak yaşamaya devam edecek bir insanla Elbette mutlu bir evlilik sürdürmek mümkün olmaz. Yani asıl gaye, erkekteki asıl gaye o ehli kitaptan olan Hristiyan ya da Yahudi olan kadını bir gün gelip Müslüman olmasını sağlamaya çalışmak, bu amaçla evlenmektir. Aksi halde bu evlilikten mutlu bir yuva ortamı sağlanması mümkün olmaz. Huzurlu bir hayat sağlanması mümkün olmaz Allah nasip ederse, böyle bir şeyle karşılaşan kardeşimiz evlenmek durumunda kalırsa, bu amacı, bu hedefi içinde mutlaka gütmelidir. Uzun süre böyle mümkün gözükmeyen, yani iman etme ihtimali son derece zayıf olan kadınlarla da uygun olmayacağı kanaatindeyim. En iyisini bilen Allah'tır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.